Saat gecenin 12'sini ikisini çaldı. Köy her zamanki gibi sessizdi. Şarl da uyumuyor, hep karısını düşünüyordu. Bütün gün oyalanmak için ormanda dolaşmış olan Rudolf şatosunda rahat rahat uyuyordu. Leon da ötede uyumakla meşguldü. Ama biri vardı ki o saatte uyumuyordu. Mezarın üzerinde Çam ağaçlarının arasında Bir çocuk diz çökmüş Ağlıyor Hıçkırıklarla paralanan göğsü Karanlıkta Sonsuz bir acının baskısı içinde inip inip kalkıyordu Aydan daha tatlı Geceden daha derin bir acıydı bu Birdenbire demir parmaklıklı kapı gıcırdadı Lestibadua Gündüz'ün orada unuttuğu küreğini almaya gelmişti. Birinin duvardan atladığını gördü, cüstünü tanıdı. Bunun üzerine de patateslerini aşıran yaramazın kim olduğunu anladı. Şal ertesi gün kızını eve getirdi. Yavrucak annesini istedi. Annen yok, gelince oyuncak getirecek sana dediler. Bert birkaç kez daha annesinden söz açtı. Sonra aradan zaman geçince onu düşünmez oldu. Bu çocuğun neşesi Şarl'ı üzüyordu. Ayrıca eczacının o çekilmez avutmalarına katlanmak zorundaydı. Çok geçmeden para sorunları tekrar başladı. Leroy dostu Vinçer'ı yine kışkırtmıştı çünkü. Bunun üzerine Şarl, Yüksek yüksek paralar için imza vermek zorunda kaldı. Karısına ait eşyalardan hiçbirinin satılmasına razı olmamıştı çünkü. Annesi çileden çıktı bu yüzden. Charles ondan daha çok öfkelendi. Tümüyle değişmişti artık. Kadıncağız da evden çıkıp gitti. Bunun üzerine herkes durumdan yararlanmaya başladı. Emma bir tek piyano dersi almamış, üstelik kocasına ders ücretlerinin ödendiğini belirten bir makbuz da göstermişti ama Mademoiselle Perreur 6 aylık ders parasını istedi. Makbuz iki kadın arasında yapılan bir anlaşma üzerine verilmişti çünkü. Roman kiralayan adam 3 yıllık birikmiş abonelik ücretini Roleana 20 kadar mektubun Posta parasını istedi. Şarl nedir bu mektuplar diye sorunca da saygılı bir Eda'yla ''Vallahi bilmiyorum, kendi işleri için yazmıştı bunları'' diye yanıt verdi. Her borcu ödedikçe Şarl artık bu sondur inşallah diye düşünüyordu. Ama ortaya sürekli yeni yeni borçlar çıkıyordu. Bunun üzerine hastalarından ödenmemiş vizite ücretlerini istedi karısının gönderdiği mektupları gösterdiler ona şalada özür dilemek düştü Felisite şimdi artık hanımının giysilerini giyiyordu hepsini değil elbette çünkü şal birkaçını alıkoymuştu Karısının makyajını yaptığı küçük odaya kapanıyor giysilerini seyrediyordu Hizmetçinin boyu posu aşağı yukarı Emma'nınki kadardı çoğu zaman şal Felisite arkadan gördükçe aldanıyor. Öyle dur, öyle dur diye bağırıyordu. Pentecôte yurtusunda Théodore Felicite'yi kaçırıp Yonville'den götürdü. Hizmetçi kız da gider ayak dolapta kalmış ne varsa hepsini çaldı. Yine o sıralarda Dul Bayan Düpü, Upton'ın noter olan oğlu Leon Düpü ve Bonderville'den Lekodi Leboeuf'un evlenmelerine şarlı davet etmekle onur duydu Şarl kadına gönderdiği kutlama mektubuna şu cümleyi yazdı Savallı karım bu haberi duysaydı ne kadar sevinirdi kim bilir Bir gün evin içinde avare avare dolaşırken tavan arasına kadar çıkmıştı Terliğin altında ince bir kağıt topağı hissetti. Kağıdı açınca şunları okudu. Cesaret Emma, cesaret. Yaşamını berbat etmek istemiyorum senin. Rudolf'un mektubuydu bu. Sandıkların arasında yere düşmüş orada kalmıştı. Sonra pencereden giren rüzgar mektubu kapıya doğru götürmüştü. Bir zamanlar umutsuzluk içinde kıvranan Emma'nın ölmek istediği bu yerde şarl hiç kımıldamaksızın ağzı bir karış açık kala kaldı. Sonunda da ikinci sayfanın altında küçük bir R harfi gördü. Bu da neydi yani? Rudolf'ün evlerine çok sık gelişlerini, birdenbire ortadan kayboluşunu... O zamandan beri de... ...kendisine rastladığı... 2-3 sefer takındığı... ...süklüm pükrüm tavrı anımsadı. Ancak mektuptaki... ...saygılı hava ona aldattı. Kendi kendine... ...belki aralarında sadece... ...saf bir sevgi vardı diye düşündü. Zaten... ...Şarl öyle... ...her şeyin iç yüzünü kurcalayan... ...insanlardan değildi. Kanıtlar karşısında ileri gitmedi... ...duyduğu belirsiz kıskançlık acısının sonsuzluğu içinde gitip gitti. Herkes ona hayrandı galiba diye düşünüyordu. Bütün erkekler onu arzulamışlardı kesinlikle. Bu yüzden karısı Şarla daha güzel göründü. Sürekli ateşli bir istek duydu. Bu arzu umutsuzluğu alevlendiriyordu... Şimdi gerçekleşmesi olanaksız olduğu için de ucu bucağı yoktu. Sanki Emma hala yaşıyormuş gibi Şarl karısının hoşuna gitmek için onun sevdiği şeyleri, onun düşüncelerini benimsedi, rugan çizmeler aldı, beyaz kravatlar takmaya başladı. Bıyıklarına biriyantin sürüyor, Emma gibi senetler imzalıyordu. Karısı mezar ötesinde bile onun ahlakını bozuyordu. Gümüş takımlarını parça parça satmak zorunda kaldı. Sonra da salonun mobilyalarını sattı. Bütün odalar boşaldı. Sadece diğer oda onun odası yani. Eskiden nasılsa yine öyle kalmıştı. Akşam yemeğinden sonra Şarl oraya çıkıyordu. Yuvarlak masayı ateşin karşısına itiyor, onun koltuğunu yaklaştırıyordu. Sonra geçip karşısına oturuyordu. Yaldızlı şamdanlardan birinde bir mum yanıyordu. Bert de babasının yanında basma resimler boyuyordu. Zavallı adamcağız, kızını böyle hırpani kılıkla gördükçe çok üzülüyordu. Bert'in ayakkablarında bağ yoktu. Bluzlarının kolları koltuğunun altından ta beline kadar yırtıktı. Hizmetçi kadının hiç aldırdığı yoktu çünkü. Küçük kız çok tatlı, çok sevimliydi. Minicik başını, gür, kumral saçlarını pembe yanaklarının üzerine düşürerek öyle hoş bir eğişi vardı ki. Şarl bu hali gördükçe içini sonsuz bir has kaplıyordu. O anda duyduğu zevkte tıpkı iyi yapılmayıp reçine kokan şaraplar gibi keder de vardı biraz. Kızının bozuk oyuncaklarını düzeltiyor, bebeklerinin yırtılan karınlarını dikiyordu. Sonra gözü dikiş kutusuna, ortalıkta sürünen bir kurdela parçasına, masanın yarığında kalmış ...bir toplu iğneye ilişti mi... ...düşlere dalıyordu. O anlarda yüzü öylesine... ...kederli bir hal alıyordu ki... ...Bert de onun gibi üzülüyordu. Şimdi artık onları hiç arayan soran yoktu... ...çünkü Jüstün Ruhan'a kaçıp... ...bakkal çıraklığı yapmaya başlamıştı. Eczacının çocukları da... ...kızla sıklıkla buluşmuyorlardı aradaki seviye farkı dolayısıyla Hume'nin aileler arasındaki yakınlığının sürmesini önemsediği yoktu çünkü. Eczacının merhemle iyileştiremediği kör, yine Buak-Giyom yokuşuna dönmüştü. Orada da yolculara eczacının nasıl boş yere kendisini iyileştirmeye çabaladığını anlatıyordu. Öyle ki Hume kente indiğinde, Körle karşılaşmamak için kırlangıçın perdelerinin arkasına gizleniyordu. Nefret ediyordu bu körden. Kendi ününe zarar gelmesin diye her ne pahasına olursa olsun, ondan kurtulmak için köre karşı gizli bir gurur duygusu beslediği bundan da belli oluyordu.